Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Umar Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir vaziyet? Genel toparlama yapacak olursak sporda futbolla mı başlayacağız neyle? Yok ya basketbola başlayalım. Basket çünkü ya. bir yani başarı hikayesini önemli bir kısmını bitiriyoruz bugün malum erkekler basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupası Euroleague ve 3 Türk takımı vardı bu sezon Euroleague'de yani 16 takım zaten var 3'ü Türk'tü Fenerbahçe ve Anadolu Efes ve Darüşşafaka vardı onlar tabi çok küçük bütçeyle bir yer aldılar pek başa olmadılar ama Fenerbahçe normal sezonu lider bitiriyor Büyük başarıyla yani son yıllarda hep Final Four oynamasına rağmen normal sezonda birinciliği yoktu. Bu sezon yani haftalar önce aldıkları liderliği işte son haftaya kadar getirirler. Bugün son maçı oynayacaklar ama yani son maçlar oynanmadan son dört maç oynanmadan bütün sıralama belli. Fenerbahçe'de yani bir zaten işte Avrupa'nın son 5 yıldaki en iyi işte üç, 3-4 takımından beri belki 3 ÇSK ve Real Madrid ile beraber yani bir sezon biri birinci bitiriyor şeyi normal sezonu i̇şte final four'u biri kazanıyor şampiyonluğu bu sezonda Fenerbahçe birinci gerçekten büyük bir istikrarla sadece 6 ilgi aldılar hatta 5 ilgi galiba yani çok az bu akşam da herhalde makabeyi yenerler Ee, yani işte 8-9 maçlık seriler yapıp e, harika galibiyetler olarak normal sezonu birinci bitiriyorlar. Ee, Anadolu Efes'i unutmamak lazım. Geçen sezon sonuncuydu normal sezonlu Anadolu Efes. Çok kötü bir yıl geçirmişti. Yani daha ilk 10 haftadan kötü başlayıp öyle devam etmişlerdi. bu Yazın e, arada koş değişikliği olmuştu. Ergin Ataman'la Yeni sezona girdi Anadolu Efes. Yazın kadroyu yönelme ölçüde yeniledi. Ee, herhalde iki yabancıyı tuttular. Ee, geri kalan oyuncular değişti ve yeni Anadolu Efes sezonun açıkçası sürpriz takım oldu. Onlar dördüncü bitiriyorlar. Playoff'a dördüncü olarak giriyorlar. Bu tabii çeyrek finali seçmeleri öncesi bir antar. Çünkü ilk dört sıradaki takımlar ki aralarında Fenerbahçe ve Anadolu Efes'te var. E, play-off'ta saha avantajıyla oynayacaklar. 5 maçlık bir seri bekliyor onları. 2 hafta sonra başlayacak ve e, bu 5 maçlık serinin ilk iki maçını ve gerekirse 3. maçını, 5. maçını sahalarında oynayacaklar. E, Fenerbahçe Beko'da dünkü maçlardan sonra eşleşmeler de belli oldu demiştik. Fenerbahçe eee Žalgiris Kaunas'la oynayacak. Lidfane temsilcisi ve Adola Efes'te 5'in sıradaki Barcelona ile oynayacak. Sağ antacılığı antacılığı Türk takımlarında. Gerçekten e, e, beklentilerin de üzerinde bir sezon oldu. Tabi şimdi bundan sonra asıl çalışmanın meyvesini almaya geldi. yani Playoff'ta e, turu geçmek ve Final Four'a e, kalmak en büyük amaçtı. İki Türk takımı olursa bu ilk defa olacak tarihte. Final 4'da. Yani Fenerbahçe'nin son 4 sezondur Final 4 oynadığını biliyoruz. Efes'in de 2000 2001 yıllarında Final 4'u var. Sonradan 18 yıl geçmiş. O zamandan beri oynayamadılar. Bir ilk, ilk olacak gerçekten. Diğer iki eşleşmede de CSK Moskova ve Baskonya Real Madrid görüyoruz. Ben yani rakibinin son haftalardaki yükselişine rağmen Fenerbahçe'nin çok ...sorun işeceğini sanmıyorum... ...evet son haftalarda bazı sakatlıklar var... Ee, ...böyle birkaç küçük aksaklık var ama... ...buraları çok iyi önlemeyi bilen bir takım oldu... ...Fenerbahçe, Salantaşı da var... ...en iyi, en tecrübeli koça sahipler... ...Jelgiris'in bu son 8 maçın... ...7'sini kazanması... ...çok bir şey değiştirmez diye düşünüyorum... Evet yani Ama... Aziz Yıldırım'dan başlayarak bu basketbol şubelerine e, geniş ilgi gösterilmesi, yatırım yapılması, oradan Ali Koç dönemine kadar da semerelerini veriyor. Bir de e, hakikaten e, dünyanın en iyi antrenörlerinden, koçlarından birine sahipler. Milano Bradovic'in çağsında değil mi? Evet, Obradovic e, Jelko Obradovic'in yani, herhalde yani. Avrupa'nın Gelmiş geçmiş en büyük basketbol antrenörü diyebiliriz herhalde kendisine ya da evet. Melih takımlarda işte eski Gomezki falan vardı. Belki ona rakip hani bir, bir iki isim belki olabilir. Amerika'yı katmıyorum çünkü orada farklı bir basketbol ve farklı gelenek var. Yani evet. Amerika'daki antrenör Avrupa'ya gelmiyor. Avrupa'daki oraya gitmiyor. Ama Avrupa'da hani bu kadar uzun süre şeyi koruyabilen, seviyesini koruyabilen Ee, yani şöyle düşünelim. İlk Avrupa şampiyonluğunu kulübü seviyesinde 91-92'de kazandı. Yani 27 sezon geçmiş aradan. E, neredeyse 30 seneye varacak. Ee, evet. Yani 30 seneye yakın aynı seviyede kalmak antrenörlükte herhangi bir takımın sporunda pek rastlandık bir durum değil. değil. Evet Yani o top seviyeyi siz bir 10 yıl belki yaşıyorsunuz. Zaten bence antrenörlük kaç yıllık bir kariyer? Hani 20 yıl Yani 20-25 yıl Bobodovic erken başlamasıyla 32 yaşında 31 yaşında başladığı için hemen oyunculuğu bırakıyor artı günce şey, Partizan antrenörü. Yani onun avantajını kullanmış oldu. Yani genç yaşta çok ilk şampiyonluğu kazandıca ama herhalde o dönem takımı takım çalıştan diğer antrenörler bugün çoktan şeyi bırakmışlardır. Bir tek belki o zaman Barça antrenörlerine sesti o şu anda Almanya'da Alba Berlin'de evet Euro finali oynayacak <gülüyor> bir örnek onu bulabildim evet. yani <gülüyor> arada büyük dağlar kadar fark var evet. burada değil mi yanlış söyledim adını, <gülüyor> adını demin evet ee, önemli bir şey yani bu Türkiye'nin de çok alışık olduğu bir düzey değil bu kadar sürekli bir şey Fenerbahçe'nin basketbol takımının diğer basket takımları da iyi ama Fenerbahçe'nin özel bir yeri var dünya çapında evet Yani 5 yıldır işte top seviyedeler yani ve hani bunu şeyde de görüyorsunuz. Hani şu yakınma vardır ya futbolu daha çok görürüz. İşte hep şey, takımları kayırıyorlar büyük takımları. Ya büyük takımları kayırma değil ama futbolda şöyle oluyor. Ramadet'i, Barcelona'yı, Bayern daha sık gördüğü için hakemler bir şey yapar yani. İlla kayırma demeyelim ona. Bir başka bir çocuk hoşgörü he? olabilir. Şimdi tabi evet. bu bence basketbolda Fenerbahçe'nin lehine işleyen bir durum. Ee, rakip takımlar da öyle görüyorlar. Yani Fenerbahçe deplasmana gittiği zaman e, her maç çünkü full olmayabilir. Ama Fenerbahçe gidiyorsa maddede bilin o salon tamamen dolacak. Yani. Fenerbahçe geliyor çünkü. yani Yelmek isteyecekler. <gülüyor> Fenerbahçe'yi. Evet. böyle bir psikoloji oluyor. Hakemlerde de öyle oluyor. Yani saygı başka türlü oluyor. Rakip takımı antunöre. Umarım bu seviyeyi korurlar. Çünkü İşte bu basketbolun piyasasında bir sıkıntı var. Genelde Avrupa'da bir tek Türkiye özgü değil. Ee, televizyon pastası ufak olduğu için Avrupa basketbolunda yani yeterli şey yok. Gelir yok takımlara. Bir ilerleme var ama bakalım 3-4 yıl evet. sonra değişebiliriz durum. Evet peki onun dışında basket dışında ne konuşabiliriz? Yine aslında Fenerbahçe var bu. Fenerol kampanyası başlattılar dün bir bağış kampanyası, bir tür crowdfunding diyebiliriz herhalde. Ee, yani Bütün kulüpler gibi Fenerbahçe'nin maddi sıkıntısı var ve UEFA ile yaptıkları bir mali anlaşma var. Mayıs'ta onun 3 yıllık süresi doluyor ama şu an gör, gözüken hedefledikleri mali tabloyu sunamayacaklar. Yani bu yıl herhalde 30 milyon euro kâra geçmeleri lazım. Halbuki görünen 30 milyon euro eksi de olacaklar gibi bir durum söz konusu e fa ne yapar? Avrupa kupalarından men eder mi? Ki Fenerbahçe herhalde kıtılamayacak zaten gelecek söz sezon. Muhtar etmez ve yeni yine bir sık anlaşma da yapabilir 3 senelik. Ee, öyle olabilir. Yani Galatasaray öyle yaptılar. Yani bir takım sözler alıp işte kadro kısıtlaması, bütçe kısıtlaması verip böyle bir sonuç olabilir ama e, Boys kampanyası e, şöyle ilginç bir yönü var. Tabii hani bu kulüplerin yapısal maddi problemini bir bağış kampanyasıyla çözmek mümkün mü? Değil. E, ancak geçmişten gelen, onu sık sık konuşuyoruz adıza da, bir borç problemi var. E, özellikle Üçbüyük Kuleb'in. E, borç probleminin getirdiği bir e, faiz yükü, hatta zaman zaman kur farkı yükü olabiliyor. E, bunu çözmek için böyle bir seferlik bir sermaye girişi lazım aslında. E, birisi bir 200 milyon dolar koyacak, o borcu temizleyecek ya da büyük kısmını ee, ve işte faiz yükünü olacak kulübün sırsından ama e, şimdi bu yapabilirsiniz ama UEFA e, Financial Fair Play çerçevesinde buna izin vermiyor yani sportif gelir istiyor. Şimdi herhalde bu bağış e, kampanyasını bir şekilde bu e, çerçeveye uydurmuş durumda Fenerbahçe. Çünkü çok geniş bir kitleden e, oluş almak peşindeler. Yani bu bir yönü herhalde bir maliyet rahatlık sadece. İkinci yönü şimdi şu Türkiye'de yani herhalde bir 20-25 yıldır konuşuluyor. Bu nedir? Kulüplerin bir ne kadar taraftarı olduğuna olduklarına dair bir e, iddiaları var. Yani ne kadar taraftara sahipsen işte birisi diyor ki 25 milyon Fenerbahçe Galatasaray diyor ki 30 milyon, Beşiktaş diyor 15 milyon, 20 milyon böyle iddialar var. Boş iddialar yani hiç Temel dayanağı yok bunun hiçbir şekilde. Hiç bir temel dayanağı yok. Evet, yani tek şey var, gösterge var nedir? Sosyal medya platformlarındaki takipçili sayıları kulüplerin. Oralarda da işte galiba 5,5-6,5 milyon en fazla ama sorun şu, bunlar bunların büyük bir kısmı da pasif taraftar. Yani muhtemelen İstanbul'da yaşamadıkları başka şeylerde yaşadıkları için hani maça gitmeyen ürün almayan kulübde hiçbir şey bağı olmayan yani ekonomik bağı olmayan hatta işte futbol kanallarına abone olmayan böyle bir geniş bir taraftar kitlesi var ve aktif taraftar dediğimiz işte hakikaten maça giden kulübün ürününü olan yani sosyal medya kanalına elbette üye olan ama işte bir yandan bu platform üyesi taraftar. işte 500 bin olduğunu dair bir tahmin var. Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Beşiktaş'ta biraz daha az. 500 bin komik tabii. 30 milyon nereye, 500 bin nereye? Evet. Yani bu ile aslında bu 500 bini 2 milyon, 1 milyon bile büyük olur da yani 2 milyon yapabilirse Fenerbahçe'de. İşte 2 milyon kişiden boyunca olabilir. Sayılı kişiden. Ya yani miktar küçük de olabilir. 20 lira de olabilir. Bu önemli bir adım olur. Yani bir hakikaten daha geniş kitleyle kurulacak bir bağ var. Bu işte bağı şey yapmak yani tek seferlik değil de sürekli hale getirmek tabii çok daha etkili olur. Yani değil mi Açık Kadro destek kampanyası yapıyor. Yıllarda çok önemli. O. Evet. Açık onun Yarın yaşamını. başlıyoruz zaten bu seninkini. Evet. Tabii. evet. Size çok de bir mesaj attık bu konuyla alakalı. Çok iyi geçeceğine eminim destek haftasının yine. Ama Henerbahçen çok daha büyük bir bir kitle takımı ee, çok daha geniş bir kitleye ulaşabilir ama işte, kulüplerin yıllardır ihmal ettiğim durum. Bir de şu var yani bu kitleye tabii siz ne vereceksiniz? Hani böyle bir ilişki kuracaksınız. Sadece bağış yapıp hani manevi bir ağzı mı duyacak kulübüme yardım ettim diye yoksa böyle bir tür bir üyelik mi? O üyelik gibi bir şey ben şimdi görmüyorum planda. olmuyorsam yani açıklama Ali Koç'un açıklamasını okudum. Ben Fenerbahçe mi? Aziz Yıldırım döneminde de neden işte 1 milyon üye kampanyası Kaç kişiye ulaşıldı bilmiyorum orada Ama bu kitleyi büyütmeden Sen bu kitleyi aslında Futbol kanalı kanalı abonesi yapmadan da Futbol ekonomisinin büyümesi mümkün diye Aynı yere takılmış durumda Hele şöyle bir ekonomik kriz yılında Daha da büyük sıkıntı yani Bir de <gülüyor> gelirleriniz Euro ya da dolar bazında Değer kaybediyor üstelik yani TL'nin kıymeti azaldığı için bu bakımdan önemli ama işte dediğim gibi bu devamlı olabilecek mi yoksa bir seferlik sermaye girişi için mi bence olması yani bu kitleyi büyütmek için ciddi bir araç olması lazım. Bunu. Evet geniş çaplı bir şey yapılabilmesi kolay değil aslında ama yeterince senin bence söylediğin şeye ben de katılıyorum önemli bir nokta. Bu kitlesel temeli yaygınlaştırma konusunda yeterince çaba gösterdiklerinden ben de emin değilim doğrusu. Halbuki yani bunu Türkiye'de en kolay yapabilecek kurumlar bunlar. Yani evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Eee yani işte çok Türkiye'nin her yerinde Avrupa kulüplerinden ayırt farkı var bunların. Bu takımların. Türkiye'nin her yerinde taraftarları var yani. <gülüyor> Diyarbakır'da da, işte Erzurum'da da, İzmir'de de, Antalya'da da, Ankara'da da Birçok şehirde o şehir takımlarından daha fazla mi, Fenerbahçe Galatasaray taraftarı var. evet Trabzon'da değil, değil, Bursa'da değil, Eskişehir'de değil belki ama birçok yerde öyle. Yani böyle bir şanslı. İngiltere'de böyle değil. Yani İngiltere takımlarının şeyi, şimdi görüyoruz ki aslında onu bir küresellik yapıp Premier Ligi'ye, tüm dünyadan e, seyirci, taraftar toplamaları sadece İngiltere'deki taraftarla olsaydı bu seviyede olmazdı Premier Ligi. Yani Türk takımlarının böyle bir ülkeyi böyle bir şansı var tabii. Evet. Hı. Peki e, yani... E, Oradan da bir şeye girelim e, mi? Hangi hmm. nokta var? Bırak ne, ne konuşalım? Ee, seçimleri bitiremedik hala değil mi? Daha devam ediyor. Ne kadar, evet. kaç gün sayacağız? Ee, bu, bu bu yıl sonuna biteceğini tahmin ediyoruz. Öyle, Çünkü... bir, öyle bir hal var. Yüksek sayım Hı. kuruluna soracağız efendim. <gülüyor> öyle bir hal var yani bunun. Bitemeyecek gibi. Oradan yani şey aklıma geldi. Böyle, e, bu hele Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir devir teslim olursa, e, olabilirse. Bu tabii sporu da belli takımları da e, ciddi oranda etkileyebilir. Çünkü hala e, çok sayıda belirledi takım var ve bunların bir kısmının çok bu sezonda gördük. Çok ciddi sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Ee, özellikle basketbolda yani bir Sakarya Büyükşehir Belediye Basket örneği var ki bu sezon ibretlik yani gerçekten. Ee, erkekler basketbol Süper Ligi'nde oynuyor Sakarya ve geçen sezon 6. bitirdi normal sezonu herhalde ve işte play kaldı. Bu sezon Avrupa Kupası'na da ama sezon başında zaten belli ki yani var edilen bütçe ortada yok takımda. <gülüyor> ee, ve oyunculara paraları ödenmemeye başlandı falan. İşte birkaç oyuncu kaçtı. Koç ayrıldı. Ee, son durum şöyle herhalde yani 5-6 aydır kalanlar hiç para almıyor. Yabancıların hepsi bir hariç hepsi gitti galiba ve geçen hafta sonu e, tecrübeli Türk oyuncuların ikisi de İstanbul Deptasmanı'na gitmediler. İşte genç takım destekli bir kadro ile gidip 40 sayı fark yedi. Ee, Sakarya Büyükşehir Belediye. Ee, ve yani böyle esnafa borçlama falan gibi şeyler söz konusu oyuncular için. Öyle vata, Çok vata, vata. acayip bir durum bu. Yani Vatan Millet Sakarya sloganı burada geçerli değil anladığım kadarıyla. Yo, yani bu e, bir tane örnek verdim. E, Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin gibi sonuç takım belediye takımı zaten. İstanbul Yükşehir Belediye, Sakarya Belediye, Afyon Belediye. Sonuç hmm. sıradalar. Hmm. E, Kadınlar Ligi'nde var, Alt Ligler'de var. Bütün belediye takımlarında bu seçim öncesi şöyle bir sorun oldu. Herkes Son 4-5 özellikle, demek Ekim-Kasım'dan itibaren parayı siyasi faaliyetlere ayırdı ve belediyelerin bu profesyonel spor takımlarına para aktarılmadı Böyle bir saçma sapan durum oluştu. Bu elbette şeyde de var, belediye takımı olmayan takımlarda da ödeme sorunu var mutlaka ama işte belediyelerin takım kurmasında böyle bir sorun da olabiliyor yani hani ...oranın düzenli bir bütçesinde olması lazım. İki seçim var diyor mesela. <gülüyor> yani evet. Belediyeli... ...takımla ilgili yönetici. Işte beş ay veremeyiz. Öyle bir şey değil ki spor takımı. yani <gülüyor> Niye o zaman kurdunuz ettiniz? Ee, işte şeye geliyor mesela. yani Belediyelerin profesyonel takım... ...kurmasındaki yanlışlığa geliyor. Yani elbette bazı destekler verebilirler. Bu olabilir. İşte tesis desteği olabilir. Ee, ne bileyim belki... ...altyapısına destek olabilir ama şimdi... Sakarya Belediye'de bir basket takımı kurulacak. 800 bin dolara yabancı oyuncu anlatacak mesela. Bu herhalde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi olamaz yani kurumun. E, spordaki hedefi bu değil herhalde. Yani bileyim mi spor yetiştirsinler. E, işte, tesis yapabilir, iyi bir salon yapabilirler. Onlar olabilir. E, böyle bir grup yani kadınlar basketbol liginde de çok sayıda belediye takımı var. Oralarda da bu ödeme sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Şimdi de bu sefer Çünkü şu vaat verilmiş seçimler olsun sonra rahatlayacağız Seçimler oldu belediye yönetimleri Değişmek üzere Değişti diyemiyorum hala Maz verilmediği için ee, Yani yeni yönetimlerin Nasıl bilençöyle karşılaşacağını da bilmiyorum yani Şu olabilir masa başına oturursunuz Sakarya değişiklik olmadı ama Adana'da falan var mesela Bir bakarsın yani 5 milyon TL Borç Basketbol takımında i̇şte Voleybol takımında 3 milyon borç Yani onu tık diye ödemesi pek mümkün değil herhalde şeyin belediye yönetimini. Belediyelerin <gülüyor> işi zor gibi gözüküyor. Özellikle bu uzayan seçim sürecinde ama her şey memlekette her şey normaldir. Bir anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak <gülüyor> doğru değil diyen Çeliğe katılıyoruz biz de. Adalet <gülüyor> ve Kalkınma Partisi sözcüsü. Burada ilave etmek istediğim bir şey yoksa artık bu normal tonla kapatmak istiyoruz. Programı. Tamam peki öyle yapalım. Ben size ve tüm Açık Radyo dinleyicilerine çok iyi bir destek hafızı diliyorum. Evet Açık Radyo şenli yarın başlıyor. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür İki hafta görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Radyo program Açık Radyo program destekçisi olun